カルディステルン。<uss ur> Konumuz En Adabul Mufred kitabının rivayetlerinin okunması ve o gelen hadislerin eserlerin şerhe ve birkaç aydan fazladır da bu dersimize devam ediyoruz. Elhamdülillah. En son dersimizde 283 numaralı rivayeti geldi ve en son sohbetimizdeki son rivayetti Abdullah İbni Mesud rivayeti ve merfou bir hadis. 283 rivayeti 283'ü yoktu musun? Abdullah İbn-i Ruben'i radiyan-ı altta Rıvac edilmene göre şöyle dedi. Biz Abdullah İbn-i Besud'un yanında oturuyorduk. Oradakiler bir adamı gündeme bitirip ahlakından söz ettiler. Abdullah dedi ki ne derseniz eğer o adamın başını kesseniz onu tekrar onu tekrar yerine getirebilir misiniz? Onlar hayır dediler. Elini kestiniz dedim, onlar hayır dediler. Ayağını kestiniz dedim, onlar hayır dediler. Abdullah o halde siz onun tabiatını değiştirmedik ki ahlakını değiştiremezsiniz. Çünkü siz ki süper, yumurta, ana rahminde kırk, kırk gece kalır, sonra katılaşır, kan olur. Sonra yapışkan bir madde haline döner. Sonra da hep parçası olur. Sonra alıp bir melek gönderir. Melek onun rızkını ve ahlakını mutsuz şaki cehennemlik veya mutlu sahip cennetli olacağını yazar mıdır? Evet. Kardeşlerim dikkatinizi çekmeye,、e, çekmek istediğim nokta、e, bir mecliste Abdullah İbn-i Mesut var, sahabeler var. Bir adamın ahlakından bahsediyorlar. İyi veya kötü. Burada anlaşılan kötü bir ahlak. Diyor ki Abdullah İbni Mesud, siz onun başını kesseniz gelir mi gelmez. Ayağını kesseniz gelir mi gelmez. Kolunu kesseniz gelir mi gelmez. O insanın diyor, yaratılışı değişmediği müddetçe ahlakını değiştiremezsiniz. Şimdi kardeşlerim, 283 numaralı rivayete gelmişiz ve hep Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakından bahsediyoruz ve bu rivayette düşünülmesi gereken bir rivayet ve başka bir rivayette Allah Azze ve Celle sizin rızıklarınızı nasıl takdir etmişse ahlakınız da ne yapmıştır. Takdir etmiştir rivayetini okuduk. Şimdi bunu biz nasıl anlamalıyız, nasıl düşünmeliyiz? Madem ki bizde olan ahlak, yani rızık nasıl ki daha önce takdir edilmişse, var olan ahlakımız da o şekilde ne yapılmış takdir edilmiş. Öyleyse biz neden Allah nasip etti Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını öğrenmeye çalışıyoruz? ders yapıyoruz. Soru. Kim cevap vermek ister? Çünkü is,、e, İslam'ın benim bu kendi görüşüm. Bir kişi de ağır ahlaklı olsa ahlak, yoksa, ahlak、e, olmadığı zaman bu aynı zamanda merhametsizlik getirir. Ahlaksız mı merhametsizlik üzerine İslam binatından ziyi düşünürüm benim şahsi görüşüm. Evet. Zaten、e, mizanda en ağır gelen neydi? güzel ahlak bunların hepsini gördük kardeşlerim Allah Azze ve Celle rizkımızı daha anne karnındayken yazdı mı yazdı biz ne yaparsak yapalım sonuçta yani ne kadar çabalarsak çabalayalım çalışırsak çalışalım bize Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği rizik gelecek mi、evet. gelecek öyleyse biz düşünün daha önce bir konuda herhangi bir meselede ahlakı kötü olup da yani bu bende var ama Allah'a hamdolsun ben bunu öğrendim ve düzelttim dediğiniz bir ahlakınız oldu mu bir huyunuz tabiatınız oldu mu demek ki biz bunu öğrenmek zorundayız kardeşlerim nasıl ki yarın ne getireceğini veya ne kazanacağımızı bilmediğimiz gibi veya nedir bunlar hep kaderle alakalı veya diyor ya アメネティク y ィブルアメネティクティブルアメネ e ィクティブ e ア e ネティクティ e ル i メネティクティブルア e ネティクティブ e アメネティブルアメネティブルアメネティブルアメネティブルアメネテ i ブルアメネティブルアメネティブルアメ a ティブルア l a ティブルアメネティブルアメネティブ Allah r a s アメネ a ィブルアメネティブルア s ティブルアメテ e ブル e メティブルアメティブルアメテ a ブ m a k ティ r u n d a y ブル Öğrenmek zorundayız. Can çıkar, huy çıkmaz deyip ne yapmamız? Bırakmamamız gerekiyor kardeşlerim. Öğreneceğiz ve nerede bir kötü ahlakımız varsa kendimizin beğenmediği veya başkasının beğenmediği, İslam'ın beğenmediği düzeltmeye çalışacağız. Çünkü tıpkı bir rızık gibi, tıpkı Allah Azze ve Celle'nin cennetlik cehennemini bildiği gibi ahlak da bu şekildedir kardeşlerim. O yüzden bu Ne yapmak zorundayız? Bu ahlakla ahlaklanmak zorundayız. Evet, bunu hatırlatmak istedim. 284 numaralı rivayette devam ediyoruz bugün. Dini, kav、e, dini kavrayanların güzel ahlakı. Evet. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu anlattı. İnsan güzel ahlakı sayesinde geceyi ibadetle geçiren kimsenin derecesine ulaşır. Evet. Yine bu rivayetlerden bir tanesi, insan diyor güzel ahlakı ile geceleyin ibadet geçiren bir kimsenin derecesine ne yapar, ulaşır buyuruyor Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim güzel ahlakı, alimler farklı şekilde yorumlamışlar. Kimisi günler yüzü olmak, cömertlik ve insanlara karşı ezayı ezâ etmemek, ezâ vermemek manasında. E, açıklamışlardır ve yine ahlakın en küçüğünün en aşağısının insanların ezasına katlanma, onlara karşılık vermeme veya kötülüğe karşılık vermeme veya zalimin zulmüne、e, karşılık vermeme, berhametli olma, onlar için istighfar etme ve şefkatli olma gibi tabirlerle açıklamışlardır ve en ednasının en、e, aşağısının onlara eziet vermeyi terk etmenin En yücesini, en üstününü de kendisine kötülük yapan kimseye iyilik yapmak olarak isimlendirmişlerdir. Hüsnül、e, Huluk dediğimiz güzel ahlak、e, meselesini. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insan güzel ahlak ile geceleyin namaz kılan kimsenin derecesine ulaşır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Düşünün kardeşlerim. Geceleyin namaz kılan bir insan, kalkıp gecenin karanlığında, belki de kış zamanı soğuk suyla abdest alarak veya soğuk bir zamanda aslında ne yapar? Kendi nefsine karşı, arzularına karşı mücadele eder. Ama güzel ahlakla, insanların tabiatları farklı, ahlakları farklı, onlara karşı güzel muamele eden, onlara karşı güzel ahlakla muamele eden insan ise ne yapar? Sadece kendi nefsiyle değil, kendisiyle. birçok kimseyle ne yapar? Mücadele eder. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatu vesselam insan güzel ahlakla geceleyin namaz kılan insanın derecesine belki de Allah-u Alem ondan daha yüce bir mertebeye ne yapabilir? Dereceye ulaşabilir, sevap alabilir Allah'ın izniyle. Evet. 285 numaralı <gülüyor> rivayet. Sebu Hureyye radiyallahu anh Temur Kasım Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allah'a teslimiyet bakımından sizin en hayırlınız, dinde kavrayışlı oldukları sürece ahlak yönünden en güzel olanlarınızdır. Evet. Dinde anlayışlı oldukları zaman kardeşlerim, fıkıh kelimesi aslında anlayış ve ilim manasına gelmektedir. Ama daha sonra fakih denildiği zaman Özel bir isim olarak dinin şeriat kısmında yani、e, muamelede, ameli kısmında、e, anlayış sahibi olan, ilim sahibi olan kimseler e, olarak e, nitelendirilmiştir. Hatta mesela Medine İslam Üniversitesi'nde şeriat fakültesi vardır ki, külliyet-i şeria isminde, orada da daha çok muamele yani ameli fakültesi. meselpler、e, konular e, ele alınır. O yüzden fakih denildiği zaman fakih denildiği zaman özel olarak da bu şekilde kullanılmış ama genel olarak dinde anlayış sahibi olmak ilim sahibi olmak bir mana alim manasına、e, gelmektedir. Kardeşlerim rivayette Darimi'nin Emran İlman kari rivayetinde diyor ki ben、e, Hasanül Basri'ye bir gün şöyle dedim diyor bir konuda. fakihler böyle dememiştir dedim diyor. O da dedi ki sana yazıklar olsun. Sen hiçbir fakih gördün mü? Muhakkak bir fakih olan kimse dünyaya karşı zühd sahibi olan kimsedir. Ahirette olanı isteyendir ve dininin emrini gözeten ve Rabbine ibadette sürekli olan kimsedir dedi diyor. Fakih olan yani dinde anlayışlı olan kimse. Neden? Neden? Eğer bir kimsede dinde anlayışlı olursa, o ilmi ona ne yapar kendisine boyun eğdirir. Ve ne yapar? Tevazu sahibi yapar, mütevazi yapar. İlim insanı değiştirir kardeşlerim. O yüzden öğrenmek zorundayız. Allah Azze ve Celle Koranda o yüzden "Hal yastuilladine yaglaboonu waladine layalan". Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olurum diyor. Yusuf ne yaptı? meyletti. Eğer Rabbisinin apaçık ayetini görmeseydi, yani zinanın haram kıldığını Allah Azze ve Cennemi bilmeseydi, ne yapmıştı? O da meyletmişti. Ama Allah'ın apaçık ayetini gördü, bildi de ne yaptı o zina fiilinden? Uzak durdu, ben Allah'tan korkarım. Benim için sicin, yani hapishane sizin davet ettiğiniz, beni davet ettiğiniz şeyden daha hayırlıdırdı. Eğer ilim olmasaydı ne yapmıştı o da meyletmişti diyor Allah'a sebebi. Allah korusun. O yüzden ilim bilmek çok önemlidir kardeşlerim. Allah hepimizi dinde anlayışlı kılsın inşallah. Evet 286 numaralı rivayetimiz. Sabit İbni Zeyd radıyallahu anh şöyle anlattı. İnsanlarla oturduğu zaman Zeyd İbni Sabit'ten daha onurlu ...ve evinde de ondan daha hoş... ...sohbet ve şakacı hiç kimseyi... ...görmedi. Evet. Sahabenin hali böyleydi kardeşlerim. Düşünün...、E, ...böyle bir sahabe... ...yani Zeyd-i İbn-i Kabit gibi bir sahabe... ...meclise oturduğu zaman... ...yani erkeklerin bulunduğu...、E, ...veya önemli bir şey... ...olduğu zaman o meclisin... ...en önemli insanlarından bir tanesiydi. Sözü dinlenen bir tanesiydi. Ama ailesine geldiği... ...zamanda ne yapardı... Onlara şaka yapardı, onlarla otururdu, gülerdi, oynaşırdı. Her mecliste, bulundukları mecliste hakkını veren kimselerdi. Allah onlardan razı olsun. Evet, 287 numaralı rivayet. İdmi Yafas radiyallahu <gülüyor> anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah'a göre dinlerin hangisi daha sevgilidir diye soruldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoşgörülü, tevhid esasına dayanan hanif dinindir. diye buyurdu. Evet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın Allah Azze ve Celle'ye dinlerin hangisi daha sevimlidir diye soruldu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam el-hanefiyyeti semha buyurdu. El-hanefiyye kardeşlerim milleti İbrahim'dir. Ki İbrahim aleyhisselamın üzerinde olduğu、e, dindir ki İbrahim Aleyhisselam Hanif olarak isimlendirilmiştir. Çünkü o ne yapmıştır? Batıldan Hakk'a meyin ettiğinden dolayı kendisine Hanif denilmiştir. Evet, Essemhada kardeşlerim kolaylık demektir. Çünkü dinimiz nedir? Ee, kolaylık、e, dinidir. Çünkü en sevimli gelen din dedildiği zaman bu da özellik manasına gelmektedir. Yani en sev,、e, sevgili gelen hasletler nedir? İnsan、e, Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği ki bu da nedir?、E, kolaylık dinidir. Kulasa kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye dinlereki、e, daha önceki daha önceki dinler nesedildikten sonra ülüm ortadan kaldıktan sonra nedir? Allah Azze ve Celle'ye dinlerin en sevimlisi muhakkak ki İslam dinidir. Çünkü İslam dini ne yapmıştır? Daha öncekileri yani Yahudilik olsun, Hristiyanlık olsun semavi dinleri veya başka tür bütün dinleri, yeryüzünde bulunan bütün dinleri hükmünü ortadan kaldırmıştır. İnned dine indallahi İslam. Muhakkak ki Allah katında din tek geçerli din ne olmuştur? <gülüyor> İslam dini olmuştur. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı Bundan sonra yani İslam dinini、e, geldikten sonra Allah Azze ve Celleyselatül Salamın şeriatıyla her kim hükmetmezse inanmasa o ne olacaktır Allah ﷻ kafir olarak can、e, verecektir. Evet、e, ve daha sonra kardeşlerim dine en kolay、e, en güzel olan en şey olanı da nedir kolay olanıdır ki Allah Azze ve Celle İslam deyninin her zaman için kolaylık deyni olduğunu belirtmiştir. Evet, 288 numaralı rivayetimiz Abdullah İm'i Amr Allah onlara razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Şu dört özellik sana verildiği zaman dünyanın milletlerinin elinden alınanları sana sıkıntı vermez. Evet. Güzel ahlak insanlardan İslamiyet'ten iffetli kılan helal lokma doğru söz Emaneti korumak. Evet. Önemli bir rivayet kardeşlerim. Şu dört haslet kime verilirse, dünya alınsa da hiç önemli değil diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dört önemli haslet. Birincisi ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Güzel ahlak. İkincisi helal lokma. Üçüncüsü doğru sözlü olmak. Dördüncüsü de emaneti korumaktır diyor. Allah Rəsulü Azze ve Sallallahu ve aleyhi ve sallamın hadis mervu bir rivayettir kardeşlerim. Evet ee, kardeşlerim ahlak hüsnülük dediğimiz şey insanın kendisinde yaratıldığı tabiatıdır ki onu ne yapması gerekiyor bir Müslümanın güzelleştirmesi、e, gerekiyor ve insan ancak yediğini içtiğine dikkat ederse haramlardan korunursa şüphelerden korunursa ancak o şekilde ne yapabilir güzel ahlaka E, ulaşa bilir ve yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sit ko hadisinden gör yani dili her türlü yalandan, buftandan, iftiradan ve ne yapmak gerekiyor, korumak gerekiyor çünkü Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam münafin alametlerinden bir tanesi de nedirdür? Yalan söylemektirdür Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam ve yine emaneti hainetlik etmek de Münafıklığın alametlerinden bir tanesidir diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam. Çünkü yalan söyleyen ve emanete hiyanetlik eden bir kimsenin Allah Azze ve Celle katında bir değeri bir kıymeti yoktur kardeşlerim. Allah hepimize senlik versin inşallah. Evet 289 numaralı rivayet. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın şöyle dediği işitilmiştir. Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> insanların insanların cehenneme girmesine en çok sebep olan şey nedir? Bilir misiniz? Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Peygamber iki boşluktur ki bunlardan biri az, diğeri de cinsel olan fecirdir. İnsanların Cennete girmelerine en çok sebep olan şey nedir bilir misiniz? Allah'a karşı takvimi olmak ve güzel ahlaklı olmak. Evet, kardeşlerim daha önceki rivayetlerden daha hatırlayacak olursanız, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bazen oradaki bulunan insanların dikkatini çekmek için söz-e soruyla başlamıştır. Ve bu rivayetinde, hadisinde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam İnsanların daha çok cehenneme girmesine sebep olan şeyin en çok şeyin ne olduğunu bilir misiniz, sahabe? Allahu Vassılu Alem. Edebinden dolayı ne derlerdi? Allah Vassılu en iyi bilendir dediler. Bunun üzerine Allah Vassılu Aleyhisselatu Vassalam insanları cehenneme götüren en çok götüren sebeplerden iki tanesidir diyor Allah Vassılu Aleyhisselatu Vassalam. Biri ağız, biri de cinsel uzuvdur diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. Kardeşlerim, insan ağızıyla ne yapabilir ki bu dille bunun içerisinde, ağızla bunun içerisinde haram yiyebilir ve Allah korusun ne yapabilir daha sonra da zina da vakıf olabilir ki insanları cehenneme en çok girdiren sebepleri. bu diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Ardından Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam yine insanları cennete girdiren en çok cennete girdiren sebep ise iki şey söylüyor Allah Rasulü Vesselam. Birincisi takvallah, Allah'tan korkma. İkincisinde nedir diyor? Tüsünül <gülüyor> kuluk yani güzel ahlaktır buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim. Takvaya baktığımız zaman Allah'tan korkma nedir? Allah'a karşı güzel mu amele? Yani Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yerine getirerek ve yasakladıklarından da kaçınarak ne vardı? İşte takvaya ancak bu şekilde ulaşılabilir. Takva Allah budur. Allah'tan korkma takva budur. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmak. Güzel ahlak ise nedir? İnsanlarla olan muamelede ne yapmaktır, güzel bir şekilde yerine getirmektir ki bu iki haslet, yani Allah'tan gereği gibi korkmak ve insanlarla güzel muamelede bulunmak nedir? Cennete girme vesilesidir diyor Allah Resulü e, Aleyhisselatu e, Vesselam. Kardeşlerim, insanların namusunu korumasıyla alakalı ise.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 Zina fiilinden uzak duralımlar da ancak bu şekilde ne yapabilirler? Sıddık mertebesine ulaşabilirler. Biliyorsunuz kardeşlerim Allah Azze ve Celle、e, yedi sınıf insandan bahsediyor hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek ve Allah'ın arşının gölgesinden başka gölge olmayan o günde gölgelenecek yedi sınıf insandan biri vardır ki diyor... kendisine güzel, zengin, soylu,、e, nesip olarak yüce bir kadın kendisine zina teklifi、e, teklifinde bulunduğu zaman inni ahafu Allah ben Allah'tan korkarım diyen bir genç veya bir erkek diyor Allah Azze ve Celle. Yani bütün bunlar birleştiği halde, zina fiili o kadar kolaylaştığı halde, sırf Allah korkusundan dolayı bundan kaçınan insana Allah Azze ve Celle cennetini vaat ediyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. وَاَنَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّا الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى Her kim Rabbinin makamından korkar ve nefsini de hevalarından takındırırsa, İşte böylesinin gideceği yer cennettirdir Allah Azze ve Celle. Evet. Ve、e, insanı saadete ulaştıran, insanı hem dünyada hem de ahirette saadetine uzakla,、e, ulaştıran şeylerden bir tanesi. O yüzden Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, her kimdir iki çenesi arasındaki ile, iki bacağı arasındaki bana tevminat versin. Ben de ona cennete gireceğini teminat vereyim diyor. Allah nası söyledi? Aliyiz senatu vassalam. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Evet. 291 numaralı rivayetimiz. 968. 968. 290 zayıf kardeşler. Müslüman bir şeriften aradı Allah nasınlı rivayet bildiğine göre şöyle anlatılmıştır. Dac esnasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım. Bedeviler ve, ve oradan buradan insanlar geldi. Daha önce orada bulunanlar susuyor, bu sonradan gelenler konuşuyordu. Onlar şöyle dediler, Ey Allah'ın Resulü, şu ve şu işleri yapmakta bize bir günah var mıdır? İnsanların önemli olmayan bazı işlerinden dolayı bize bir günah var mıdır? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Ey Allah'ın kulları, Allah bu sorduğunuz konularda sizden、e, günahı kaldırmıştır. Ancak bir kardeşin haksız yere namus ve şerefinden bir şeyler kırpan kimse bu hükmün dışındadır. Erak olan işte bu kimsedir. Aynı kişiler tekrar şöyle sordular: Ey Allah'ın Rasulu, bazı hastalıklardan dolayı tedavi olmamızda bize bir günah var mıdır? Peygamber salallahu aleyhi ve sellem: Evet, ey Allah'ın kulları, tedavi olun. Çünkü Allah bir şey bir şey hariç Yaratığı her hastalıkla beraber bir ilaç da yaratmıştır buyurdu. Adamlar nedir o ey Allah'ın Resulü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyarlıktır dedi. Adamlar ey Allah'ın Resulü, insana verilen şeylerin en hayırlısı hangisidir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlaktır dedi. Evet, insanlara verilen şeylerin en hayırlısı güzel ahlaktır buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Kardeşlerim, sahih müslimde gelen bir rivayette enesibnümenik diyor ki, radıyallahu anhu biz diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselama bir şey、e, sormak hakkında yasaklandıktır ve bir bedevi bedevi ehlinden akıllı bir kimsenin gelip Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselama soru sorması ve bizim de onu dinlememiz hoşumuza giderdi diyor enes radıyallahu anhum. Kardeşlerim, Allah halim buradaki sorudan kasıt bir、e, Allah Azze ve Celle,、e, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam sahabesine hac cin farz olduğunu emrediyor, söylüyor. Sahabeden bir biri diyor ki, ey Allah Hanımsı, her senemi Allah Rasulü Susuyor Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe tekrar diyor soruluyor, her senemi Allah Rasulü Salam yine sus, sus, susuyor. Üçüncü de yine her senemi dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eğer evet deseydin böyle olacaktı. Yani her sene sizin için farz olacaktı. Siz de bunu ne yapamayacaktınız? Güç yitiremeyecektiniz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O yüzden her kim vahyin yavaş yavaş indiği bir dönemde yaşayan sahabe çevresindeki insanlar ne olmuşlardı? Bu sebepten dolayı soru sormaktan özellikle de Kur'an hakkında soru sormaktan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Onları yasaklamıştır. Ve yine rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam muhakkak ki Allah Azze ve Celle her dert için, her hastalık için şifasını indirmiştir. Başka bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu bilen bilir. Bilmeyen ise ne yapamaz? Bilemez diyor aleyhissalatu vesselam. Ancak diyor bir hastalığın veya bir şeyin çaresi yoktur diyor. Nedir ey Allahın Rasulü dediğinde yani öyle bir hastalığın Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şifasını yaratmamıştır diyor. Nedir dediklerinde Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? İhtiyarlıktır, yaşlılıktır buyuruyor. Alihi Ssalaatu Wassalam. Çok yaşlıdırı bir doktora gidiyor ve diyor ki duymam zayıfladı. Artık ağır işitiyorum. Doktor diyor ki yaşlılıktandır. Adam diyor ki gözlerim de zayıfladı. Doktor diyor ki yaşlılıktandır. E belim tutmuyor, ayağım tutmuyor, yaşlılıktandır. Ondan sonra adam kızıyor. Bu ne şeyliktir diyor, cahilliktir diyor. Her şey yaşlılıktan mı diyor, kızıyor? Doktor diyor, ailen bu da yaşlılıktandır. <gülüyor> o yüzden bir、e, derler ki her kim yaşlılık da、e, ona isabetmişse veya yaşlanmışsa o kimse bin tane. Ee, şey, hastalıkla isabet etmiştir demişlerdir. Maalesef yaşlanın nedir? Herhangi bir çaresi,、e, şifası yoktur. Çünkü yani insan yaşlandıkça ne yapar? Vücut zayıflar, kemik zayıflar kardeşler. Allah hepimize hayır versin.、Ama. Ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşler her zaman bunaklık veren ihtiyarlıktan Allah hasar almıştır. Yani burdan asıl şey aslında Buna kılık veren ihtiyarlıktır kardeşlerim. Yani bunamak, bu kötü olan budur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin Allah inşallah. Allah. Evet, 292 numaralı rivayet. İbn-i Abbas radihallahu Rad anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır işlemekte insanların en cümertiydi. En cümert olduğu zaman ise Ramazan ayında Cebrail ile görüş, görüştüğündeydi. Cebrail, Ramazan'da her gece olmaya <gülüyor> çalıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an okurdu. Cebrail onunla görüştüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır işlemekte. Devamlı rahmet için gönderilen rüzgardan daha cömert olundu. Evet yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın cömertliğini, ahlakını gösteren rivayetlerden bir tanesi ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam zaten normalde cömert bir, cömert bir kimseydi ki daha önceki rivayetlerde de eğer Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisinden bir şey istenirse o ona o da kendisinde var ise Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman ona hayır dememiştir eğer kendisinde yoksa bile ne yapmıştır bir başkasına göndermiştir. Buna rağmen yani Allah Resulü Aleyhisselam normalde cömert biri olmasına rağmen Ramazan ayında daha cömertti diyor. Ve Ramazan ayında Cibril Aleyhisselam ile buluştuğunda bundan neydi? Çok daha cömert idi. Yani cömertlik üstüne cömertlik, cömertlik üstüne cömertlikti ki Allah Azze ve Celle kardeşlerim biliyorsunuz Ki önümüz Ramazan, inşallah Allah hepimizi sağlıkla, sıfatla o aya hepimizi kavuştursun, ee, imanla ve ecirini yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı、e, geçirmeyi eda etmeyi hepimize nasip edinesin inşallah. Hakikaten、e, ki Allah Azze ve Celle tarafından sevaplarla, ecirlerle doldurulmuş bir aydır ki içerisinde bin aydan daha hayırlı kadir gecesi vardır ki. O gün melekler ne yaparlar? Saf saf inerler diyor Allah Azze ve Celle. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakından bir tanesiydi kardeşler. Cömert olması hele ki Ramazan ayında neydi? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakı kat kat artardı Aleyhisselatu Vesselam'ın. Evet 293 numaralı rivayet. Selam'a. Ebu Mesud el-Ensar'ın redolluğundan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah salabayla yüzeyden şöyle buyurdu. Sizden en büyük hümmetlerden bir adam hesaba çekildi ve onun hayırlı bir ameli bulunamadı. Ancak bu adam insanların arasına karışan zengin bir kimseydi. Hesab işlerine bakmakla görebiyordu. Hizmetçilerine fakirlerden alacaklarını, bağışlamalarını emrederdi. Aziz ve Celal olan Allah、e, meleklerine şöyle buyurdu. Biz bağışlamaya ondan daha layığız. Onu cezalandırmayın. Evet. Müsümde gelen rivayette melekler diyor, sizler önce bir adamın ruhuyla karşılaştılar ve ona dediler ki, sen、e, hayırdan herhangi bir şey işledin mi? Ve bu rivayette hayırdan hiçbir şey işlememiş bir kimse. Ancak kardeşlerim bu adamın bir özelliği var. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dan bu adamdan bahsederken hı hı. insanların içerisine karışırdı. Yani zengin bir kimse ve insanların ihtiyacına binaen ne yapıyor? İnsanlara borç para veriyor. Bu borç para verdiği halde kardeşlerim、e, ve onlara işte borcunu tahsil etmek için adamlarını gönderdiğinde de adamlarına şu nasihatta bulunuyor: Gidin onlardan güzelce borcu isteyin, alın. Ama eğer adam zor durumdaysa veya veremeyecek durumdaysa ona ne yapın? zaman tanıyın, onu sıkıştırmayın veya az bir noksan veya bir miktar noksan verirse de ne yapın? Onu almayın diyerek ne yapardı? Adamlarına da bu şekilde emrederdi. Ve Allah Azze ve Celle de buyuruyor ki biz buna daha layihiz o yüzden o adamı ne yapıyor? Bağışladığını haber veriyor Allah Resulü、e, aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu haber veriyor ki Günümüzde nedir? İnsanlar birbirleriyle alışveriş yapıyorlar veya birbirlerinden borç para veriyor, alıyorlar. Eğer hakikaten birisi zor durumda ise ne yapabilir? Sırf Allah için ona daha çok zaman tanıyabilir veya bir miktarında ne yapabilir? Allah için almayabilir. Ki bu hadiste de geldiği gibi, rivayette de geldiği gibi、e、ecri, sevabı Büyük olan şeylerden ki Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Biz buna ha Allah'ıyız diyerek onu ne yapıyor? Günahlarını bağışlıyor. Eğer bir insan hakikaten böyle bir niyette dahi yapsa belki de günahların nedir? Bağışlanmasına <gülüyor> sebep olur. Allah Azze ve Celle hepimize hayırlı olsun. Evet 295 numaralı rivayetimiz. 295 numaralı rivayetimiz. Demin işlendi ya işte. 94 aynadır belki çünkü zayıf olarak notumda yok. Aynadaki adreslerden biriyle aynı. Evet. 295 okuyalım kardeşler. Ben okuyayım ağabey. Buyurun. Nevas İbn-i Semman el-Emsar radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iyilik ve günah hakkında sordu. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İyilik güzel ahlaktır. Evet. Günah ise işlediğin zaman kalbini rahatsız eden ve insanların bilmesinden hoşlanmayacağın şeydir. Evet. Kardeşlerim iyilik güzel ahlaktır diyor Allah'a sayılır. Aleyhisselatu ve selam. Yani burada güzel ahlakın yani iyiliğin birçok şeyinin fazlasının güzel ahlaktan meydana geldiğini söylüyor. Tıpkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın el-haccu arafa dediği gibi. Yani haccın genel şeyi veya ana teması nedir? Arafadır. Arafata çıkmaktır. Ama bunun dışında ne vardır? Minadır, müzdelifedir, işte cemreleri taşlamaktır, tıraş olmaktır gibi başka şeyler de vardır. Ama genel şey nedir? En önemlisi hacdır. O yüzden iyiliğin de en önemlisi, iyilik dediği zaman en önemlisinin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne diyor? Güzel ahlak olduğunu haber veriyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü kardeşlerim eğer insan güzel ahlakla, İslam'ın ahlakıyla ahlaklanırsa ancak o zaman güzel ameller işleyebilir ve kötü amellerden kendisini ne yapabilir? Ancak bu şekilde alıkoyabilir. Ee, bilir kardeşlerim iyilik kelimesi yani elbirru kelimesi hadislerde birçok manada açıklanmıştır geri gelmiş Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam kalbin mutmain olması veya nefsin mutmain olması olarak açıklanmış bir yerde iman olarak açıklanmış bir yerde Allah'a yaklaştıran şey olarak açıklanmış ve bir yerde burada da olduğu gibi Güzel ahlak olarak açıklanmış ve bir yerde güzel ahlak insanların ezasına sabretmek olarak ve az öfkelenmek veya öfkelenmemek olarak güzel tebessüm etmek, güler yüzlü olmak ve güzel söz söylemek olarak açıklanmıştır. Bunların hepsi el birru dediğimiz yani iyilik dediğimiz kelimelerin hepsine ne yapmaktadır? Mana olarak açıklanmıştır. İçerisine、e, girmektedir ki biliyorsunuz ne vardır? Birrül valideyn vardır. Yani anne babaya、e, üf bile dememe onları razı etmek için çalışmak vardır ki Allah Azze ve Celle bunu da ne yapmıştır? El bir kelimesiyle、e, söylemiştir Allah Resulü Allah Resulü Aleyhisselam. Şimdi bir de hadisin devamında diyor ki bu、e, Kardeşlerim, insanın tabiatı gereğince, bir iyilik yaptığı zaman, bir hayır yaptığı zaman ne yapar? Bunun duyulmasını ister. İşte falanca böyle iyilik yapmış veya falanca cami yaptırmış diyerek ne yapar? Bunun güzel bir şekilde duyulmasını ister. Yani bunu gizlemez. Ama eğer ki kötülük olduğu zaman, bunun zıttı olduğu zaman ne yapar? İnsan bunu gizler veya kalbinde kendi nefsinde bir daralma hisseder. O yüzden Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklarken ne yapmıştır? Kalbi daraltan veya insanın nefsini rahatsız eden bir şeydir demiştir Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden eğer nefis darlık çekiyorsa, eğer kalp sıkışıyorsa nedir? Bu iyilik değildir kardeşler. Aksine iyiliğin zıttı nedir? Kötüllüktür. O yüzden kardeşlerim. bir mümin'e düşen ne yapması gerekir, Allah'a ve Rasulüne itaati gerçekleştirmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle bir müminin ve kadın mümin bir müminin Allah ve Rasulü hükmettiği zaman onların o işlerinde bir seçme hakkı yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Ve o yüzden bütün bu şeyi insanın なので、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはるなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ م たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな ي はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた Onlar diyor iman etmiş olmazlar. Ne zamana kadar? Ta ki kendi aralarında senin hakem tayin edip de, sonra da içlerinde herhangi bir sıkıntı duymadan meşakkat duymadan onu kabul edip öylece teslim olmaları gerekir. O yüzden kardeşlerim Allah'ın hükmüne o şekilde ne yapmak gerekir? Teslim olmak gerekir. Allah Azze ve Celle bizden bunu istemektedir. Allah hepimize hayır versin inşallah. İslam'ın ahlakıyla, Kur'an'ın ahlakıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla hepimizi ahlaklanmayı nasip eylesin. Allah azze ve celle kötü huyumuzu, kötü ahlakımızı bizden gidersin ve onun yerine iyileriyle, güzelleriyle, hasen olanıyla değiştirsin inşallah. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi 私の言葉を聞いてくれたのは、あなたの言葉を聞いてくれたのは、あなたの言葉を聞いてくれたのは、あなたの言葉を聞いてくれたのは、あなたの言葉を聞いてくれたのは、あなたの言葉を聞いてくれたのは、あなたの言葉を聞いてくれた。あなたの言葉を聞いてくれた。あなたの言葉を聞いてくれた。